Mira Seva Peygamber'e geldi bu Cehil. Ya Muhammed sen Mekke'den Kudüs'e gittin mi? Gittim. E, oradan semaya maşallah çıktım. Ya kalk ayağa. Kaldırır bir anı yerden. Kaldırdı. Öteki da yerden kaldır bakayım. Düşerim dedi Peygamber'e. E sen semaya çıkıyorsun da yerden bir karı şeyden kalkamıyorsun. Bu nasıl iş dedi. Akıllı. Akıllı herif. Doğru söylüyor. Aklı maaş herkese vardır. Ama... Aklımı aş, ata binip denizin kenarına kadar götürür adamı. Denizin öte götürürmez. Misali böyle. Bu aklımı at, aşk Allah'ın kudretine inanma meselesidir. Efendimiz dedi ki, ben şimdi kalkarsam ayağa düşerim ama. O miraçla ben gitmedim. Ben de havalanmadım. E ne oldu? Allah beni götürdü. O Kadir değil mi? Hani senin beni bir katremiyle halk eder. Koca eczab Semavatı, Yıldızları Ayları, direksiz tanı Allah. Çok mu yani görüyorsun? Gökte güneş ne tutuyor acaba? Dilek mi var üzerinde zincirle bağlamışlar? Yıldızlar buna bir yollarca, senin aklın, benim aklımın bilmediğini, makinaların teşhis edemediği yıldızlar var daha semavatta. Bunlar bir emirle halk olmuş, gün emriyle. Ve arada erâdâ en yıkûle lehûkûn fe yıkûn, Allah mürahat bir şey ol der, o şey olur. Ama Allah mürahat olmaz. Sen şimdi uçamazsın ama tayyareye bindim mi gidiyorsun? Bak, kullar yaptığı tayarı seni kaldırıyor, güzel. E Allah'a teyare kudre kadar kuvvetle misin ya? Kullar bir kişi değil, baksana beş kişi doluyor teyare götürüyorlar yani.